95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. benim İmit Ben de Ömer Madra. Ve destekçilerimiz Sinan Egemen Yağlıkçı ve Yasemin Yağlıkçı'ya teşekkür ediyoruz. Ee, evet bugün e, Açık Yeşil'de bir konuğumuz var. Sinan Erersu bizimle. Sinan günaydın, hoş geldin. Aa, merhabalar, hoş bulduk. Günaydınlar. Merhaba, hoş ee, Sinan. Ee, şimdi e, Sinan Eren Suylu ile daha önce de Açık Yeşil'de e, program yapmıştık. E, yine o zamanda e, biraz seçimler üzerinden de konuşmuştuk bir hatırlıyorum. Şimdi e, seçimlerin ardından ABD seçimlerinden bahsediyorum tabii. Seçimlerin ardından Joe Biden'ın e, Trump dönemine bir son vererek e, özellikle yani her alanda ama iklim politikalarında da bir kabus olan Trump dönemine son vererek 46. başkan ne olması Amerika Birleşik Devletleri'nin birdenbire bizim beklediğimizden bile daha önemli bir hale geldi ve en son biliyorsunuz geçen hafta 22-23 Nisan'da Biden 40 ülkenin liderlerini bir araya getirdiği bir liderler zirvesi düzenledi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iklim konusunda sadece Paris Anlaşması'nda dönmekle kalmayıp iklim konusunda bir hayli önceki dönemlere göre iddialı hedeflerini açıkladı. E, ve dolayısıyla bu hafta böyle çok yoğun bir şekilde aslında bütün dünyada iklim hareketi, iklim e, kriziyle ilgili olan herkes Biden'ın e, bu yeni politikaların ne anlama geldiğini, dünya iklim politikalarının, uluslararası iklim görüşmelerinin bundan nasıl etkileneceğini konuşuyor. Biz de Sinan Erensü ile birlikte ki tanıtmadım size, kusura bakmayın herkes tanıyor gibi düşündüm. Ama çok kısaca tanıtayım. Sinan Erensü, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi. Geçen dönemde de İslam Politikalar Merkezi'nde birlikte çalışmıştık. Mercator İPM e araştırma olarak bir yıl bizimle birlikteydi. Ve beraber en son e, Sinan'la işte 22 Nisan'da yayınlanan iklim politikalarında Biden etkisi inkar çağının sonu mu diye bir politika notu yayınladık. Biraz o e, notun üzerinden e, de konuşalım istedik bugün aslında ama e, araya da zirve girdi. E, böyle bir e, yoğun gündemimiz var. Ben sözü fazla uzatmayan hemen Sinan'a vermek istiyorum. E, ve direkt şöyle başlayacağım. <gülüyor> yani bu politika notunun içeriğinden falan bahsetmek, bahsederiz ama... E, bütün bu e, seçim kampanyası dönemi boyunca yani Trump e, gidecek mi gitmeyecek mi e, korkuları içerisindeyken e, hepimiz aslında özellikle iklim açısından da Bernie Sanders'ı destekledik. Bernie Sanders'ın çok önemli bir e, kazanım olacağını düşündük ama Sanders kaybedip Biden gelince de büyük bir yani aday olunca da büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Fakat şimdi Biden enteresan bir performans sergiliyor. Bu dönemi yani Bu seçim kampanyasından itibaren bir değişim oldu. Bu dönemin ve Sanders'la olan karşılaştırmasıyla bir başlayabilir misin? Evet, gerçekten de Ümit senin tarif ettiğin gibi derin bir hayal kırıklığı vardı. Amerikan siyasetini takip eden, çevre hareketleri üzerinden takip eden ya da sosyalist hareketler üzerinden takip eden insanlar da geçen yıl bu zamanlar Sanders'ın ikinci denemesi de başarısızlığa uğrayınca başkanlık adaylığı denemesi de derin bir hayal kırıklığı vardı. Tam bu sıralar. E, bu hayal kırıklığının bir sebebi de e, Joe Biden'ın yani adaylığı geçen yıl bu zamanlar kesinleşen e, Joe Biden'ın iklim politikasının çok zayıf olmasıydı. E, o kadar zayıf ki e, geniş e, bir aday adayı havuzu vardı Demokrat Parti içerisinde. O geniş ya aday ya havuzunun içindeki iklim değişikliği ve çevre politikaları en zayıf adaydı Joe Biden. Ve çeşitli çevre örgütlerinin hazırladığı karnelerin en zayıfını da o almıştı. Birkaç tanesinden de kalmıştı. Dolayısıyla hem Sanders'ın ikinci kez kaybetmesi, hem Joe Biden'ın e, vaatlerinin e, iklim ve çevre alanında çok zayıf olması bu hayal kırıklığını derinleştirdi. Ancak geçen yıl tam bu sıralar yani Joe Biden'ın adaylığı kesinleştikten sonraki 3 ay değil. Yani aday adaylığından adaylığa geçiş sürecinde Joe Biden ekibi politikalarını yeniden gözden geçirdi ve gözden geçirmek zorunda kaldı. Çünkü belli bir hayal kırıklığı parti içinde de söz konusuydu. Parti içinde kırılma olma ihtimali vardı. Trump karşısındaki yarışta partinin bir miktar eksik kalma ihtimali gençlerin özellikle daha kendini solda tanımlayan insanların, çevrecilerin beklendiği kadar Joe Biden'a koşarak destek olmamaları, seçim süresinde heveslenmemeleri ve çok başa baş geçmesi beklenen yarışta Joe Biden'ın geride kalma ihtimali söz konusuydu. Dolayısıyla bir uzlaşı gereği ortaya çıktı. Evet. Ve partinin iki kanadının birbirine yeniden yakınlaşması istendi. Bu amaç doğrultusunda bir çalışma grubu ortaya çıktı. Biden'ın ekibi, e, Sanders'ın ekibiyle e, bir araya geldi. Uzun toplantılar gerçekleştirdiler. Buna sivil toplum örgütleri, e, Demokrat Parti çevresindeki sendikalar, e, aktivistler de dahil oldu çeşitli vasıtalarla. Hangi konularda ortaklaşabileceklerini, hangi konularda birbirlerine yakınlaşabileceklerini, hangi konularda Joe Biden'ın kampanyasının biraz daha sola, yeşile doğru çekilebileceği tartışıldı. Bütün bu tartışmalar içerisinde o 3 aylık süreçte çeşitli uzlaşı noktaları bulundu ve bunların en önemlisi iklim politikaları oldu açıkçası sürpriz bir şekilde ya da bu alanı yakından takip edenlerin. Belki de sürpriz olmayacak olmayan bir şekilde olarak yorumladıkları bir şekilde gerçekleşti. Bu iki partinin bu iki kanadı birbirlerine iklim politikası üzerinden yakınlaştı. Daha doğrusu Joe Biden'ın e, platformu, Joe Biden'ın politikaları Sanders ekibine en çok e, iklim politikası alanında yaklaştı ve birdenbire e, iklim politik iklim alanında hiçbir şey söylemeyen Joe Biden En e, bugüne kadar e, major bir siyasetçinin büyük e, bilinen bir siyasetçinin ya da e, başkanlığa aday bir siyasetçinin e, takındığı en ne diyelim iddialı iklim e, politikasının sahibi haline geldi. Burada evet. şu, şunu söyleyebilir miyiz araya gireceğim ama evet. e, yani Bernie Sanders sonuçta demokrat partili de değildi değil mi bağımsız e, Hala öyle. Tabii, tabii. senatör. Yani dolayısıyla aslında e, bu iklim hareketinin ve gençlerin aslında... E, yarattığı etki Joe Biden'in e, Demokrat Parti'nin klasik seçmeninin dışından belki hiçbir zaman Demokratlara oy vermeyecek işte bağımsızlara yeşillere e, oy veren veya hiç oy vermeyen daha muhalif seçmeni de mi acaba seçmen haline getirdi? Evet evet yani ö, ö, aslında burada birkaç dinamik var bunlardan bir tanesi. Yani şunu demeye çalışıyorum aslında iki politikaları bu kadar önemli miydi bu işte gerçekten yoksa bize mi öyle geliyor acaba? Bence iklim, yani iki, iki şey var burada. İklim politikaları hem gerçekten önemli ve bir grup seçmenin bir veya ikinci sıradaki e, önem sıralamasında yer almaya başladı. Daha çok genç seçmenlerden e, bahsetmek gerekir bu noktada. Bir de yani bu, bunun ötesinde e, bence iklim üzerinden siyaset yapmanın e, işaret ettiği bir takım siyasi semboller de var. Yani Dün başka bir vasıta ile konuşmuştuk. Yani böyle bir kriz ortamından çıkışta, otoriterlikten çıkışta, Covid'in yarattığı krizden çıkışta, geleceğe dair bir söz söylemenin, geleceğe dair umutlu bir ses söylemenin ve farklı aktörleri bir araya getirebilmenin, koalisyonlar kurabilmenin, birtakım konularda ortaklaşabilmenin bilmenin kolay olduğu bir alan haline geldi geliyor gibi bir his var benim içinde içinde e bu da aslında e, çevre alanında çalışanlar için de olumlu bir gelişme e, hmm. yani bir geleceğe çıpa atmış olunuyor bence e, bir e, kutuplaşmalara çok fazla dokunmadan ve halal getirmeden e, geleceğe dair bir e, perspektif çizilmiş bir ufuk çizilmiş oluyor. İklim politikalarıyla böyle bir avantajı var gibi geliyor bana. Bununla birlikte bir de şeyden bahsedilebilir belki. yani Amerika özelinde bunun da bir tarihi var. Yani Demokrat Parti dışından gelen özellikle ona sol taraftan gelen sosyalist taraftan gelen siyasetlerin bir kısmı geçmişte de bundan 100 yıl önce de Demokrat Parti'ye böyle dışarıdan girip Demokrat Parti'yi sola çekmeyi başarmışlardı. E, tabii 100 yıl önce de başka bir kriz vardı. Kapitalizmin başka bir krizi vardı. Büyük buhrandan sonra Demokrat Parti'nin de yeni politikalara ihtiyacı vardı. Onlar da bu eksikliğini o şekilde tamamlamıştı. Şimdi bunun aynı gelenek zaten. E, Franklin Roosevelt'i e, sola çeken ve e, yeni mütabakat politikalarını e, yapmasına vesile olan gelenekle Bugün Sanders ve ekibinin temsil ettiği gelenek aynı gelenek hatta bunlara mesela bu geleneği eleştirenler sol içinden eleştirenler onlara tünelciler adını da takar. Yani dışarıdan kendi partileri ve kendi platformlarıyla iş yapmak yerine e, Demokrat Parti içinde tünel kazıp e, onu etkilemek onun içinden onu dönüştürme arzusu e, bunun hiçbir zaman olamayacağını iddia ederler o dönüşüm sağlanamayacağını iddia ederler. Onlara tünelciler deyip aslında bir nevi eleştirirler. Uh -huh. Bu geleneğin de bir devamını görüyoruz. Burada şu an itibariyle başarılı olunmuş gibi, kısmi bir başarı elde edilmiş gibi gözüküyor. Bir de bununla birlikte şu var. Yani evet Joe Biden kazandı ama bu ana akım demokratların derin bir kriz içerisinde oldukları gerçeğini değiştirmiyor. Ne, nasıl bir kriz bu? Yeni politikaları üretmek, yeni sözler söylemekle ilgili bir kriz. Demokrat Parti'nin ana akımı hala o 1990'ların Bill Clinton döneminde Demokrat Parti'nin içini kalabalıklaştıran, orada ağırlık kazanan bir grup. Ve o dönemin bu orta-sol, yeni-sol, üçüncü yol politikalarının ötesinde yeni bir şeyler üretmekten acizler şu anda. Amerikan halkının belki oyunu alamamış ama belli siyasi konularda... İkna edebilmiş bir de başka bir grup var bu partinin içindeki sol cenat diyelim. Onlar evet sayıca üstün değiller ama belli başlı konularda moral ahlaki bir üstünlük içerisindeler. Evet. Böyle de bir koalisyonu mümkün kılan böyle de bir boyut var aslında. Evet. Ee, ben benim de, bir iki sorum şey daha var ama hemen şey sana sözü vereyim. Evet evet. Yani bu yeşil yeni düzen ya da yeşil yeni mutabakat diye işte biraz önce de Sinan Erensi'nin de değindiği Green New yani New Deal politikasına Roosevelt'in 100 yıl kadar önce Büyük Buhran'dan sonraki benzer şeyler var. Üstelik de yeni yeşil yeşil yeni düzeni tekrar parlamentoya vererek baskıda yani Demokratik bir baskı yapmayı şey yaptılar ve aynı zamanda fakat yani Nobel ödülü sahiplerinden mesela 101 kişinin zirveye katılan liderlere bir zorlayıcı mektubu vardı. Bence önemliydi. Orada da tarihin doğru tarafında yer almak için şartlar belli, çözüm basit dediler. Yani sosyal yakıtlar yerin altında bırakılmalı bu krizin gereğini yapmak için gerekli güç ve cesur adımlar atmak için gerekli ahlaki sorumluluk sanayide değil yani şirketlerde değil liderlerde diye bir böyle dolaylı baskı vardı. Nitekim şimdi tartışmada şöyle bir şey çıkıyor ortaya yalnız. Daha bugün Climate Change News'da sabah açık gazetede de değindiğimiz yeni çıkan bir yazı var. yani Biden'ın Yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında bazı yerlerde de e, bocalamakta olduğunu gösteren önemli bir yazıydı. Joe Law imzasını taşıyan yani B, e, yüzde, petrol ve doğa, gaz prodüksiyonunun e, yüzde kırkından e, sorumlu olan beş ülkenin başını çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri, sonra Kanada, Norveç, Suudi Arabistan ve Katar var toplamda %40'ın e, üretiminden sorumlu bir forum oluşturmuşlar ve çok aslında ilk bakışta çok iyi görünen yani Kuzey Amerika'dan Arap, Körfezi Orta Doğu'ya kadar uzanan büyük bir iklim ittifakı gerçekleştirdikleri işte şeye giderken iklim, COP26'ya giderken. Fakat çok önemli de bir başka şey var ülkelerden Burada petrolü yerde bırakmak, yerin altında bırakmak gibi bir şeyden bahsedilmiyor. Şimdi bu büyük bir ima unutkanlık olabilir mi diye düşünmeden edemiyor insan. Ve çok ciddi eleştirilere de uğramış durumdalar. Bir de işin bu yönü var tabii Biden politikalarında. Evet, pek çok başka şeyde şimdiden başladı aslında eleştiri. Yani mesela bu eleştirilerden bir tanesi bu... Şey için e, clim, Civilian Climate Corps'tu değil mi bunun adı yani? Sivil evet. iklim gücü mü diye çevirmek lazım. Mes Sivil iklim gücü Hı -hı. İklim gücü. Mesela bunun çok yetersiz olduğu buradaki rakamların yani iş sağlayacak, işte iklim üzerinden insanlara iş sağlayacaklarını e, söylüyor Biden. Ama bunun rakamlarının çok küçük olduğu artı bu 2.3 trilyon dolarlık Ee, Amerikan istihdam planı denen büyük ölçüde işte temiz enerjiyle falan ilgili yatırımlara alakalı raporun şeyin e, planın e, çok az olduğu aslında bize çok yüksek gibi görünüyor ama bunun yılda bir trilyon dolar olması gerektiğini söylüyor mesela aktivistler ki bu 8 yıl için 2.3 trilyon verilmiş. Dolayısıyla şimdiden eleştiriler başladı. Ben direkt Sinan'a şunu sormak istiyorum. Yani bu şu anda gerçekten Amerika'nın çok e, iklim hedefini yükselttiğini görüyoruz. Gerçekten işte uluslararası iklim politikalarını da daha olumlu bir yere doğru çekmekte olduğunu görüyoruz. Ama bunlar başarılabilecek mi ve bunlar yetecek mi? Evet bu çok Geras. önemli bir soru. Yani buna ucundan biz e, politika raporunda da seninle yazdığımız politika raporunda da değindik. E, şimdi uzaktan bakınca bu rakamlar devasa gözüküyor. 2 trilyon dolar o, bayağı ayırmışlar diyoruz ama hani karşılaştırmalı bakınca bunun bir yakınen yani bir çalışması yapıldığında aslında bunun yeterli olamayacağı söyleniyor. Yani burada bir hayalet dolaşıyor belki. Hani e, yeni mütabakatın ya da işte e, büyük buhran sonrası e, kamu kaynaklarının arttırıldığı, istihdamın, kamu istihdamının önüne çıkartıldığı ve bu vesileyle iklim krizinin çözüleceğine dair bir böyle bir hayalet dolaşıyor ama o hayaletin içinin nasıl doldurulacağı, nasıl şekle şemale bürüneceği belli değil. Bu sivil iklim gücünün bir benzeri aynı isimle sivil koruma gücü Franklin Roosevelt zamanında da uygulanmıştı ve 3 milyon insana iş imkanı sağlamıştı bu. Bunun adı alınmış ama bu sayılara ulaşılabilecek mi? O gayet şüpheli. Burada hani o dönemden bir takım politikalar söz konusu ve aslında bu politikaları ittiren de çevre örgütleri, iklim aktivistleri ancak bunun kaynağı tabii nasıl yaratılacağı belli değil. Çünkü geçen gün Ceyhan da yazmış bu konuyla ilgili. Şimdi şey döneminde Roosevelt döneminde bu kamu kaynakları harcanırken ve istihdam paketleri açıklanıp gerçekleştirilirken vergi dilimleri yüzde %65'ler 75'ler civarındaydı. Amerikalılardan alınan vergi, özellikle de zengin Amerikalılardan alınan vergi. Şimdi, gelir vergisi yani. Gelir vergisi evet ve hani gelir vergisi ve çeşitli işte ne bileyim, e, yatırımlardan, borsadan kazanılan para üstünden alınan vergi falan. Hepsini, bütün kalemler çok fazla çok yüksek. E, mirastan alınan vergi de çok yüksekti vesaire vesaire bütün kalemler Şimdi bu kalemlere baktığımızda özellikle gelir vergisinden alınan %20'lere düşmüş durumda. E, bu da böylesi bir e, yeniden dağıtımcı politikanın sınırlarını zaten baştan çiziyor. E, 32 civarındaydı e, Barack Obama zamanında vergi dilimi, e, vergi e, e, oranı. E, onu çok ciddi bir şekilde düşürdü e, Trump yönetimi %20'lere. Şimdi Biden çıkartmayı planlıyor ama çıkacak oran Obama döneminin de gerisinde kalacak. 28-29 gibi. Herhalde bunu Senatodan geçirmeden çıkaramıyordur, değil mi? Yani bir tabii vergi, vergi en, tabii, tabii tabii. Yani vergi senatonun en önemli yetkilerinden tabii. bir tanesi. Senatodan bunu geçirmesi lazım. Bir de bunun yanı sıra ekstra hani bu herkes ilgilendiren bir <gülüyor> şey olduğu için çok fazla Gaza basamayacağını düşünüyor herhalde Biden. Bunun dışında bir de sadece büyük şirketleri ilgilendiren birkaç e, vergi gelirlerinin arttırılması planı var. O da e, Amerikan şirketlerinin Amerika dışına çıkması ve varlıklarını Amerika dışına taşımasını engelleyen ya da e, taşırlarsa onlar ciddi anlamda vergi alan bir takım uygulamalara gitmeyi ve e, altyapı, devasa işte altyapı e, paketini de bu şekilde fonlamayı falan sağlıyor ama bütün bu Dergiyi ilgilendiren kalemlerin e, senatodan, kongreden geçmesi gerekiyor. E, orada da devasa bir zorluk, bir güçlükle karşılaşıyoruz. E, evet, çoğunluk burun farkıyla Demokratların yanında, ama e, vergi konusu o kadar e, sağ ne diyelim e, siyasi spektrumun sağına kaymış bir alan ki Amerika Birleşik Devletleri'nde. Demokrat politikacıların da bile hatta e, vergi arttıran herhangi bir pakete oy vermesi hiç kolay olmayacak. Bununla birlikte yine iklim meselesinde bir takım kanunda bir takım düzenlemeleri yine e, kongreden geçmesi lazım. Bu şu an yani iki anlamda önemli. Bir kalıcılık anlamında önemli. ile e, geçen değişiklikleri bir sonraki hükümetin bir sonraki başkanın bir imzasıyla geri alması mümkün. Bunun örneklerini Trump döneminde gördük. Hem bu anlamda önemli hem de uluslararası kamuoyu Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı kararların ya da ortaya koyduğu perspektifin hedeflerin ne kadar ciddi olup ne kadar ciddi olmadığını da buna bakarak bence karar verecek. Yani acaba değişiklikler başkanlık kararnamesiyle mi çıktı? yoksa gerçekten kalıcı bir şekilde e, kongreden kanunlaşarak mı çıktı sorusunun cevabına bakacaklardır diye düşünüyorum. Bu, bu en çok da e, demin konuştuğumuz e, fosil yakıtların geleceği ve e, fosil yakıt yakan e, santrallerin geleceğiyle ilgili. Bunu. Bir de onların ka e, kapatılması ya, için ben... önce millileştirilmesi gerekir gibi iddialar vardı mesela değil mi? Çünkü, evet, evet, yani çok var, önemli çünkü Pardon bir şey de ben ikim iki şey daha doğrusu bir tanesi sübvansiyonlara yani onları finanse etmeye de devam ediyor maalesef Biden yönetimi bu da demokrasinin da epey ayrıntılı bu tartışıldı geçenlerde bir de bu demin söylediğim gibi ne yani Fosil yakıt Evet yani şirketleri Aha. büyük e, petrol gaz şirketlerini vesaire sünvanse diyor Ssünvasyon ne ediyorlar yani yerin altında bırakılması bir yana. Bir de tabi işin e, maalesef bir başka yönü var yeni bir açıklama daha yapıldı geçenlerde ya, Hatta bugün gördüm ben e, yani dünya, Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece silah harcamaları, 800 milyar dolara yakın 778 milyar ve 2020'de de 2019'a göre %4,5 civarında artmış durumda. Yani bütün dünyanın %39'unu da silah sanayini desteklemekte kullanıyorlar. Dolayısıyla bu iklim meselesini ayıracak şeyleri var mı? O da ayrı bir tartışma konusu olabilir yani. Sinan'ın Sinan söylediğin şeylere de bir ufak ek yapayım. Ee, bu Roosevelt'in orijinal e, iş planında bu Sunrise açıklaması bu. Ee, biliyorsunuz gençlerin kurduğu iklimle ilgili bir hareket var Sunrise Movement. Onlar diyor ki yılda Roosevelt e, yılda 300 bin genç Amerikalıya iş e, sağlıyordu bu planla. Bugün Biden'ın planında ise e, yaklaşık yılda 10 ile 20 bin kişiye. İş sağlama söz konusu ve düşünün o zaman e, Amerika'nın nüfusu bugünkü'nün %40'ıydı. Yani dolayısıyla bu, bu herhalde bayağı ciddi bir e, şeyle de karşılaşacak. E, yani yine iklim hareketinden ve soldan bir e, ciddi muhalefetle de karşılaşacak galiba Sinan. Ne diyorsun? Bir iki dakikamız kaldı istersen bununla Ya diyeyim. Evet yani o, onu onu iyi beceriyorlar. Yani şöyle bir <gülüyor> problem vardır genellikle toplumsal hareketler ve demokrat başkanlar arasında. Toplumsal hareketler Cumhuriyetçi başkanlar döneminde daha büyürler, e, karakterlerini bulurlar, seslerini yükseltirler. Demokrat başkan geldiğinde de e, bu toplumsal hareketler e, güçlerini yitirirler, ironik bir şekilde. E, çünkü demokrat başkanın gündemine e, ne diyelim eklemlenirler, e, seslerini çıkartmazlar, e, uyum halinde çalışmaya çalışırlar. O da onların altına oyar. Şimdi. E, Bugün de böyle bir risk tabii her zaman olduğu gibi var. Ancak görebildiğim kadarıyla ya da en azından şimdilik iklim hareketi iki, iki, iki şeyi birlikte yapmaya çalışıyor. Yani bir yandan Biden hükümetini olumlu bir şekilde zorlayıp sıkıştırıp onun daha cesur adımlar atması için ittirmeye çalışıyor. Bir yandan da kendi karakterini koruyup bağımsızlığını koruyup iddialarını yüksek sesle dillendirmeye devam ediyor. Şimdi Geçen hafta senin de haberi okuduğun e, hadise e, Sunrise hareketinin e, işte Alejandro Ocasio Cortez'in yine onunla birlikte bu yeşil yeni mütabakatın imzacısından Massachusetts senatörü var Ed Markey'nin. Bir araya gelip bir açıklaması var. Yani şeyden bu e, liderler zirvesinden 2-3 gün önce Bir araya geliyorlar ve iki yıl önce ortaya koydukları yeni, yeşil yeni mütabakatı bir kez daha hatırlatıyorlar. Ee, Biden, evet, çok önemli o da bence. De. Evet Biden yönetiminin hedeflerinin altının doldurulması için neler yapılması gerektiğini açıklıyorlar. Yani şey demiyorlar yani e, ya iki gün sonra zaten liderler zirvesi var şimdi sussak e, güzel de şeyler açıkladı Biden içeriden dönüştürmeye çalışsak demiyorlar. Muhtemelen onu da yapıyorlar. Bunu da yapıyorlar. Hem yönetimden kopmuyorlar ve yönetimi kendilerine bir şekilde çalışmaya mecbur kılıyorlar. Hem de bağımsızlıklarını koruyup sözlerini söylemekten de çekinmiyorlar. Yani bu bu dengeli oyunu şimdilik oyun, yani oynamaya niyetliler gibi gözüküyor. Bu çok önemli gerçekten. Evet. Ee, Evet. evet Artifistlerin e, de yapayım. şeyi de söyle, söylüyorlar. Şiye Bastida ya da e, Greta Thunberg ve başkaları da biz mücadeleden bir an bile vazgeçecek falan değiliz diye de bastırıyorlar. O da ayrıca önemli tabii. Evet e, Sinan çok teşekkürler. E, yani... E... Ancak konuşmaya başlayabildik aslında ama daha herhalde Biden'ın iklim performansını çok konuşuruz. Bu arada tabii bir de Trump destekçileri de herhalde durmayacaklar. Yani tabii, iklim tabii ihtiyacı yani. da durmayacak. Bir Aynen. de işin o kısmı var. Onları da aslında biraz yazdık. Yani Trump'ın uzun vadeli mirası ne olabilir? Ben o yüzden bizim politika notumuzu bir kez daha hatırlatıp programı bitireyim. Bitirelim iklim politikalarında Biden etkisini İstanbul Politikalar Merkezi'nin web sitesinde bulabilirsiniz. Sinan Erensu ile birlikte yazdık. Sinan çok teşekkürler katıldığınız için. teşekkür çok ederim. Teşekkürler, İyi Sinan. diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madran.